Güzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Merhabalar, günaydın. Günaydın, günaydın herkese. Günaydın. E ee, var? Ya, yani sanki böyle bir mesleki deformasyon mu diyeyim bilmiyorum. Son zamanlarda böyle giderek bir çizgi romanın içinde e, yaşadığımı düşünmeye başladım. Ya yani daha doğrusu e, sanki bir karikatür karesinin içine hapsolmuşum böyle e, yaşadıklarım tanık olduğum hemen her şey sanki bir e, bir karikatür karesinin içinde gerçekleşiyor. Yani düşünsenize deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçmiş. Yani o arada o kadar çok şey yaşandı ki. Distopya diyeceğim ama o da değil böyle. Kapkara e, kara mizahlık e, durumlar yaşıyoruz. Yaşadık yaşamaya devam ediyoruz. Neyse karikatürlere geçelim. Evet evet hemen. E, e, Cuma günü. E, e, Ali Bilger'in bıraktığı yerden e, devam edeyim bari. Altılı masa olayına, Meral Akşener Lütfen. altılı masa olayına. Şimdi çarşamba günleri çıkan piyasaya dağıtılan Leman dergisi tabii bu konuyu ıskalamak istememiş ve sosyal medyada paylaştıkları bir karikatürle Meral Hanım'ın şimdiden tarihe geçen o muhteşem hamlesini resmettiler. Utkucan Akyol imzalı bu Akşener portresinde. Meral Hanım'ı eline geçirilmiş olduğu bir elektrikli testereyle görmekteyiz. O testere her an çalışmaya hazır. Yani e, dağılmasaydı da masa ileride e, sanki çalışacaktı o testere. O testereyle çok böyle bütünleşmiş sanki Meral Hanım. E, yüz ifadesinden gülüyor mu, nara mı atıyor pek anlaşılmıyor. Fakat testereyi tutuş tarzından e, bu tehlikeli cihazı kullanmaya alışır ne oldu? Yani elektrikli testleri kullanmadaki ustalığı e, kolaylıkla da e, görülüyor, anlaşılıyor karikatürde. Yani o e, masayı dağıtacak, parçalayacak. Fakat bu işi büyük bir ustalıkla yapacak. Şimdi masa parçalandı mı, dağıldı mı? E, bilemiyorum, pek öyle olmadı sanki. Yani e, ustalıkla kullanılmış e, testleri bir parçası e, alınmış, e, gitmiş ne bileyim en azından benim bulunduğum yerden öyle görünüyor. Ben tabii Bilmiyorum. filmi görmediğim için, daha doğrusu hatırlamadığım için artık bir şey diyemeyeceğim. Ona da bir gönderme var mı? Da Chainsaw Massacre diye vardı. Elektrikli testi. Evet. De, birkaç birkaç de. film çevrilmişti üstelik. 1, 2, 3, 5 falan diye. Evet. Yani oradan oluyordu. Filmin sonu nasıl bitiyordu İyi hatırlamıyorum filmlerin sonu. Ama ama bu bu bu bu testlere daha çok böyle masafadan parçalamaya yarıyor galiba. Yani. Emin ev, misin? Bilmem. <gülüyor> <Bilmiyorum. gülüyor> İçimden öyle geliyor. Öyle düşünmek istiyorum. İstiyorsun evet. İşte evet. onun için ben filme bir gönderme yaptım filmlerde çünkü o dizide filan başka şeylerde masadan, mobilyadan başka şeyleri de kesiyorlardı gibi geldi de. Ben de görmedim, izlemedim o filmi. Çok kanlı filmleri sevmiyorum. Ben de. Evet. Ee, peki, Şey, e, Zafer Temuçi'nin e, dün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan karikatüründe Meral Hanım yok bu karikatürde. Yani yok diyorum ama bir dakika. Şimdi e, bu beş elemanı, Millet İttifakı'nın e, beş elemanını yine o yuvarlak toplantı masasının başında otururlarken görüyoruz karikatürde. E, yüz ifadelerinden de pek öyle mutsuz e, oldukları e, izlenimi yok sanki değil mi? E, yok sakinler. Evet çok altlatmışlar sükunet içinde. E, bundan sonra at atacakları adımları falan herhalde tartışıp görüşüyorlar. E, öte yandan odayı da havalandırmak için mi bilmiyorum ama yoksa isteyen katılsın mı toplantıya diye e, kapıyı açık bırakmışlar. E, Zafer Temuçin de zaten karikatürün üzerine e, kapı hala açık diye yazmayı uygun görmüş. Yalnız burada bir sorun var. E, bu üzerinde Millet İttifakı yazan açık kapıdan şöyle dışarı doğru baktığımızda yani sanki tıpkı bir uçağın penceresinden dışarıya bakıyormuşuz gibi böyle beyaz bulutları ve gökyüzünü görüyoruz. Yani <gülüyor> bu toplantı odası göklerde uçuyor e, nedense. Evet, Bir de açık kapının dibinde, aşağıda, dışarıda, güçlükle kapıya tutunmaya çalışan bir kişinin parmaklarını da seçiyoruz. Tırmaklarından da bu kişinin kadın olduğunu varsayabiliriz. Zannedersem Zafer temuçin bu karikatürü İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'nın açıklaması sonrasında çizdi. Evet, kapı açık ama tepkilere bakılacak olursa. E, korkarım artık masa çok çok çok yükseldi gibi bilmiyorum aynı fikirde misiniz <gülüyor> bilmiyorum ilginç ama <gülüyor> Hiç. Tırnaklarıyla tutunmuş evet, kenara tutunma, tutunma çabası var ama hareketlilik gösteren, sarsıntı gösteren işaretler de var değil mi? E, zor bir şey, zor bir şey tutunmak yani uçurumdan düşer gibi böyle. Kim demişti intihar etti diye? Ee, Bekir Ardur galiba değil mi? Evet başkaları da de var. Evet, Bekir evet. Ardur ilk söyleyendi ama bundan sonra da peki çeşitli yorumcular da. Aynı şeyi metaforu kullandılar yani. Peki geçelim isterseniz çünkü olay çok karikatür çok. Ben e, e, birkaç tane seçtim değişik e, farklı konularda olsun bu hafta diye. E, biz daha henüz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken e, geçen haftanın başında bu kez komşu Yönistan'dan maalesef bir e, facia haberi geldi. Atina'dan Selanik'e çoğunu da tatilden dönen öğrencileri taşıyan yolcu treni Larissa kenti yakınlarında aynı hat üzerinden gelen bir başka yük treniyle kafa kafaya çarpıştılar ve korkunç bir kaza tabii. 57 kişi hayatını kaybetmiş. 56 yolcu ise kayıp olduğu söyleniyor, açıklanıyor. Şimdi bu konuyla ilgili anlatacağım karikatürü Solup e, imzadını kullanan e, ve onu Ayvali adlı, e, daha önce de bahsetmiştik, söz etmiştik, siz de e, tanışmışsınız. E, o çizgi, Ayvalı çizgi romanından hatırladığımız Antonis Nikolopoulos e, çizdi. E, olayın kendisi kadar korkunç diyeceğim bir karikatür bu. Olay anının birkaç saniyesini, e, birkaç saniye öncesini görüyoruz karikatürde. E, o süratle seyreden modern yolcu treni e, ile... Nuh Nebi'den kalma bir lokomotif. Onun çektiği yük treni. Birazdan kafa kafaya çarpışmak üzereler. Bir iki saniye sonra. Ee, biz bu arada Solup'un çizdiği yük trenine bir göz atalım. Ee, kömürle çalışan bu yük treninin e, vagonlarında e, bir tanesinde en e, sonunda gördüğümüzde güvenlik tedbirlerinin yetersizliği yazılı. Lokomotifin hemen ardındaki Kömür taşıyan vagonda özelleştirme diyor kömür vagonunda. E, lokomotifin üzerinde ise siyasi sorumluluk yazısı okunuyor. Bunlar yük treninin üzerinde yazılı olan mesajlar. Fakat önemli bir ayrıntı daha var solupun e, karikatüründe. Lokomotifin hemen önünde, o lokomotifin burnunda e, kız kıvrak bağ bağlanmış bir demiryolu görevlisi var. Kasketli falan muhtemelen bir istasyon şefidir öyle profilinden öyle anlaşılıyor e, çarpışma anında da ilk o oh, maalesef telef olacak e, bu esnada da lokomotifin içindeki makinistler kendi aralarında muhabbetteler konuşuyorlar e, kaza olduğunda diyor bir tanesi insan hatası diyeceğiz lokomotifin dumanı ise beyaz kuru, kuru bir kafa şeklinde tütüyor. Karikatür böyle. Bu karikatürü bana Giritli dostumuz Tanaş Cimpis e, iletti. Yani benim de Yunanistan'da karikatür muhabirlerim var. E, <gülüyor> benim de Yunanistan'da Tanaş, arkadaşlarım var diyorsunuz. Evet. E, Tanaş'ın ifadesine göre e, Yunanistan'daki yolcu treni işletmesini İtalyanların tren şirketinin bir yan kuruluşu satın almış. Evet evet y özelleştirmenin ana evet. sorunu bu ve adına Fakat, da Yunan demir yolları diyorlar İtalyanlara satıyorlar. Ama bir dakika Yün tren, yük trenlerinde ise bir başka şirkete satmışlar yani iki ayrı şirket bunlar. Hmm. Öte yandan tesisler donanımlar. Süpesiz re rekabetin çünkü kaliteyi artıracağı söylenir ya. Evet. E ama, ama tesisler donanımlar raylar da devlete kalmış onları satamamışlar. Onlar özelleştirilememiş. Yani durum böyle olunca da e, diyor Tanaş kazalar kaçınılmaz oluyor. Evet. Kaç evet. senedir zaten çok ciddi uyarılar geliyormuş. Sayısız yazı kaleme alınmış bu konuya. E, ge şey, Avrupa'da en yüksek demiryolu e, ölüm oranına sahip ülke. Evet. Yani hem zemin geçitler güvensiz, altyapısı zayıf, trafik yönetim sistemleri falan, e, personel yetersiz bütün bunlar kaza yapmasına neden oluyormuş. Hafta sonunda da biliyorsunuz Atina ve Selanik'te çok ciddi protesto gösterileri düzenlendi. Evet. Polis ile protestocular arasında ciddi çatışmalar çıktı falan. E, çatışmalar olayın olduğu oldu, olayın olduğu sırada da bu solup'un karikatüründe görünen bağlı adam var ya Demir yoluyu evet. görevlisi. O tek başına duruyormuş. Hiçbir yardımcısı bağlantısı yokmuş. Bu e sorumlu, ya, tari, işte. tarihin gördüğü en büyük kaza olurken tek başına oturuyormuş şeyde kontrol konuları evet. sah sahasında. Harika değil mi? Sorumlu hatalı o. Evet. Cezasını Bir... bulacak. Yani, ömür müebbet evet. hapse mahkum edileceğinden de bahsediliyor. Öyle. Öyleymiş. Şimdi e, hafta sonunda bir başka protesto gösterisi de İsrail'de e, gerçekleşti ki bu haftalardır e, süren bir e, protestoların devamı. E, cumartesi akşamları şabatın hemen e, bitiminde insanlar ellerine bayraklarını alıyorlar ve meydanları dolduruyorlar çeşitli kentliklerde. E, tabii gösterilir amacı Başbakan Benjamin Netanyahu'nun e, veya hükümetinin Tartışmalı e, yargı reformunu protesto etmek. E, bu hafta da öyle oldu. Cumartesi akşamı gösterilerde de binlerce İsrail'li e, ellerinde İsrail bayrakları ile e, Netanyahu hükümetinin yargıyı zayıflatma girişimlerine tepki gösterler. Şimdi bu kişilerin arasında bir de karikatürcü dostum vardı. Uri Fink, o da Marif gazetesinin e, çizeri kendi hazırladığı bir pankartla cumartesi akşamı göstericilere katıldı ve e, tabii tanınmış bir kişi olduğu için de kendisini tanıyanlar tarafından bayağı ilgi gördü epey selfie çektirdi falan e, Uri Fink'in çizdiği pankartta e, bir elinde yine İsrail bayrağını tutan e, güçlü kuvvetli bir dev ki bu e, bir e, Yahudi e, mitidir aslında golem e, derler ona ee, Prag'da e, e, bulunuyordu. E, bu e, de önündeki bir iş makinesine şiddetli bir yumruk atarak deviriyor. Pankartta böyle ne yazdığını ben e, okuyamadım, çözemedim. E, fakat pankarttaki karikatür böyle. Ben e, Uri Fink'in bir başka karikatürünü anlatmak istiyorum. Bu e, karikatürde e, İsrail parlamentosunun e, binasını görüyoruz. Kudüs'teki binasını görüyoruz. Binanın önünde yüzlerce hatta binlerce aslında İsrail bayrağı e, dalgalanıyor. Hatta o kadar çok bayrak bir araya gelmiş ki e, karşıdan uzaktan bakıldığında e, parlamento binasını e, dalgalı bir denizin ortasında sallanan bir gemiye e, benzetebiliyoruz. Karikatürde aynen böyle sallanan bir gemi parlamento binası. Böyle bir metafor yaratmış. E, binanın tepesine ise e, dalgalana üçgen şeklinde bir siyah bayrak asmış Ulysses. E, siyah bayrak ne anlama geliyor? Bilmemiz biliyor musunuz? Ben şöyle bir şeyler buldum. E, bayrak yas e, mı? Tek renkli karalık, her türlü ezici ve baskıcı yapının inkarını temsil edermiş. Hmm, yani, tamamen. Anarşizm. E, evet, anarşizm. Evet, öyle. Yani bir anti bayrak aslında hmm. evet ee, şimdi soracaksınız Urif'in tutuklanmış mı <gülüyor> yok bilmiyorum henüz böyle bilgiye sahip olmadım ama e, ama şeyden bu... sonra geçerse bu reform diye yeryüzünün en büyük rüyakarlı reform demek buna hukuk devletini tamamen ortadan kaldırmak uh -huh. <gülüyor> reform deniyor hala yargı reformu <gülüyor> ama bu geçerse bu kanun o zaman Urif'in planında Pek öyle. T tarih olur olurduyuz. Evet. Evet, e, ne diyeyim yani. Fakat karikatürciler de bazen böyle karikatürliliğe e, meydana çıkıp e, protestolarda bulunabiliyorlar. Bu da güzel bir şey aslında. Evet, çok. E, Bizde anti-protesto diyeceğim, e, kültürü çok eskilere dayanıyor herhalde. E, siyasiler çünkü protesto edilmekten hiç e, hoşlanmazlar ve bunun içinde ellerinden gelen bütün önlem, önlemleri hep almışlardır Bakın, evet hep provokatörler girer değil mi devreye kesinlikle e, mu muhakkak provokatörlerin gazına gelmişlerdir <gülüyor> evet şimdi e, Mustafa Bilgin karikatürcü e, dostumuz da bizi bu hafta çok eskilere götürdü Mim Uykusuz adıyla Sanıyoruz. Biz aslında Mustafa Uykusuz, e, onun bir karikatürünü aldı 1940'lardan, e, 50'lerden belki de. E, bugünlere taşıdı o karikatür. Fakat o karikatürü anlatmadan önce ben e, Mim Uykusuz'dan çok kısaca söz etmek istiyorum. E, uykusuz, ilk e, Mim Uykusuz ilk olarak 46 1946 yılında çıkan ve e, çok kısa ömürlü olan bir e, mizah dergisi Marco Paşa. E, Marco Paşa dergisinde yayınlanan karikatürleriyle tanınmıştı. Ee, ve Marco Paşa dergisinin başlığını altında Şöyle bir ibare vardı. Muharrirleri nezaret altında alınmadığı ve hapse girmediği zamanlarda çıkar diye. Evet. Çok tanınmış önde gelen Evet. Yazarlar planda yer alıyordu Marco Paşa'da. Tabii Azil Nesin gibi. Daha çok Sabahattin Ali. Sabahattin Ali doğru. Aldur. Ee, şimdi 49'da 1949'da Uykusuz, Mim Uykusuz karikatür albümü numara bir adlı daha önce gazetelerde yayınlanmış, çeşitli dergilerde yayınlanmış karikatürlerinden bir derleme albüm çıkarttı. Fakat bu albümdeki karikatürünle komünist propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ee, uykusuz bu olayı şöyle anlatmıştı, yazmıştı daha doğrusu. Dünyada binlerce, yurdumuzda da yüzlerce karikatürist adı geçer ama Türkiye'de hatta yeryüzünde bir tek komikatürist var. O da benim. Bir albüm çıkardıydım vaktiyle. Parasızlıklar ve heyecanlarla albüme koyduğum karikatürlerin hepsi daha önce çeşitli dergilerde basılmış. Hiçbiri sorbuya suale uğramamıştı. Ama bunlar albüm haline gelince her ne hikmetse iktidarın ilgisini çekti. Bakanlar Kurulu zahmet edip benim için toplandı. Ve albümlerimin tümüne sahip çıktı. Yani toplama kararı aldı. Hmm. Evet, <gülüyor> <gülüyor> komüniz bir adısı karikatürci, ee, komik, ko komükatürist, evet. komükatürist, karikatürist. <gülüyor> çok güzel. çok çok dergide çalıştı e, bir uykusuz. Tef dolmuş dübük hatta gır gırda, şarşapta e, da e, Aziz Nesin'in e, bazı öykülerini resimlemişti. Yani çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Karikatürcüler Derneği'nin web sitesinden ulaşmak mümkün e, meraklısı için. Şimdi karikatüre dönelim. Mustafa Bilgi'nin alıntıladığı karikatürde tipik bir elli kuşağı anlayışıyla çizilmiş bu karikatür. E, sınıfta öğretmen kara tahtaya e, çok ünlü bir değişimizi yazmış. Çok ünlü bu. Söz gümüşse sükut altındır. Sık sık tekrarlarım kendi kendime ben bu sözü. Ee, bu sözü ezberletiyor öğrencilerine ee, öğretmen göbekli, siyah plaklı ve melon şaplı bir şapkalı bir öğretmen bu. Okurken de e, yüzündeki o hınzır gülümsemeyi de nedense engel olamıyor. Ee, şimdi öğrencilere geçelim. Sınıfın birinci sırasında kim oturuyor? Basın oturuyor. İkinci sırada hemen basının arkasında muhalefet oturmuş. O da izliyor derse. Son sırada ise e, görüntüsüyle bir öğrenciden ziyade bir profesörü andırıyor. Aksaçlı gözlüklü kişi. O da üniversite. Üniversiteyi temsil ediyor. Yani basın muhalefet üniversite. Oturmuşlar geniş bebekli öğretmenin az önce e, tasvir ettiğim kıyafetinden de siyasetçi olduğunu. O bir idi. Çok çizilirdi böyle. Siyasetçiler böyle çizilirdi. Siyasetçinin e, dersini dinliyorlar. Şimdi 1940'lardan gelen bu karikatürde e, mim uykusuz söz gümüşse, sükut altındır e, diyor e, basına ayar veriyor e, muhalefete falan e, Mustafa Bilgin e, bugünkü meslektaşın ise kendi yarattığı tiplemesi olan e, Alim Saffet'i almış bu karikatüre dördüncü öğrenci olarak montajlamış ne yaparmış bu Alim Saffet e, çok basit onun da boynundaki at ve elindeki bayraktan falan zaten anlıyoruz kendisine ele veriyor. O bir taraftar. Yani e, bir Uyuz asırlık asırlık acısı Mustafa Bilgin'in taraftarına da susmasını e, ütlüyor. Susmazsa bundan böyle maça da gidemeyecek işte bu kadar. Evet. Ha, yalnız e, başka türlü e, tezahürat yapabilir e, Bursa'daki gibi. O başka. Evet. Ha, o başka. O i̇stisnalar başkanım. her zaman, hiçbir zaman kaideyi bozmazlar. Kaideyi bozmazlar tabii, tabii. Bu da öğretilmişti bize, kafamıza bura bura. Evet, söz, gümüş, ses, sükut, altın, dürünün yanı sıra bu da değil mi? İstisnalar evet. kaideyi bozmaz. Ee, e, Burada hafta sonu ben. çeşitli evet. stadyumlardan ve hatta basketbol maçlarında da hükümet istifa sloganları atıldı. Göztepe Bolu Spor maçında atılmış İzmir'de yani bir de Fenerbahçe'nin basketbol e, maçında atıldı yasak değil mi <gülüyor> yasak da <gülüyor> Allah Allah yakalayabilirsiniz elinde fotoğraf çekiyorlar biliyorsunuz sivil polisler sonra onlara giriş yasağı koyuyor evet. bu şekilde mücadele edecekler ha ama yayın ee, şey yayıncılar sesi kısıyormuş Göztepe maçında e, he. hemen canlı yayındaki e, kanal yayını kes şey bu sesi kes, e, Bursa maçında görüntüyü kısmılar şey kapatıyı kesmişler <gülüyor> mı? mi henüz Hayır bir sport O da kadar <gülüyor> Peki hızlıca e, gideyim bir e, göçmen karikatürü var maalesef e, geçen hafta bir göçmen teknesi yine İtalya açıklarında battı ve e, tekneden 80 kişi sağa çıkarılmış <gülüyor> 62 kişinin cansız bedenine ulaşmış fakat 170 kişiyi taşıdığı düşünülüyormuş bu teknenin İzmir'den yola çıkan bu tekne yolculuğu yöneten kaçakçılardan insan kaçakçılarından üçü biri Türkmüş diğer ikisi Pakistanlı onlar da yakalanmışlar şimdi İtalyan karikatürcü Paolo Lombardi gerçekten usta çizimi bir karikatürü can yakıyor Sahilde kumların üzerinde güçlükle doğrulmaya çalışan bir mülteci e, görüyoruz. Henüz böyle dört ayak üzerinde duruyor, başı öne eğilmiş. E, e, arkada da denize, e, denizde kayalar böyle e, kayalara çarparak parçalanmış bir tekne. Onun silüeti, e, yardım isteyen insanların havadaki elleri falan filan, bazı karaltılar. E, bu karikatür e, siyah beyaz. Ee, ve kumsalda doğrulmaya çalışan Kazazede'nin ağzından dökülen sözler. O da son darbe izleyiciye. Ölmediğim için özür dilerim. Benim aklıma hemen o Suriyeli müzik grubunun e, ortak doğuydu galiba. Şarkısı geldi, mülteci makamı. Kajlarımıza cesetlerimiz vurduysa özür dileriz diyorlardı falan. Evet. Ee, Lombardi'nin mültecisi ise sağ kurtulduğu için özür diliyor. <gülüyor> İran İran'da genç öğrenciler e, genç kız öğrenciler e, onlar da zehirlendikleri için özür dilemek zorunda kalıyorlar herhalde okula gitmeselerdi böyle bir iş başlarına gelmeyecekti Mana Neyestani e, zehirlenen genç kızları taşıdı karikatürüne e, yani ülke genelinde 26 okuldan onlarca kız zehirli gazla düşünülüyor. 1200 geçmiş. 1200 geçmiş. Ben doğrusunu söyleyeceğim. Evet. evet. Şimdi Manan Easton'un karikatürünü e, hızlıca anlatmaya çalışayım. E, o bu kız okullarından birinin e, sınıfın içini görüyoruz. Kara tahtada yazılanları okuyamıyorum. Fakat e, tahtanın hemen yanında asılı olan bir e, resim var. Fotoğraf, bu resimdeki portre, İran'ın dini lideri Ali Hameneh, ona benziyor. Sert bakışlı, gözlerini dikmiş kız öğrencilere bakıyor, onları onları istiyor Fakat yalnız resimden bakmakla kalmıyor. Sınıfın aralık kapısından içeri doğru da kolunu uzatmış, resmin uzantısı olarak. E, elinde tuttuğu hortumdan içeriye doğru da renkli bir gaz e, salıyor. E, neden böyle yapıyor? Aslında e, Mana e, Neyestani çizdiği karikatürde bunu çok net bir şekilde izah etmiş. Kız öğrenciler Dini Lider Ali Hamane'ye çok büyük bir saygısızlık yapıyorlar karikatürde. Hepsi sağ ellerini böyle yumruk yapmışlar. Ona doğru uzatmışlar. Fakat o sıkılı minik ellerde orta parmaklar açık kalmış. Yani terbiyesiz bir parmak işareti yapıyorlar. Hatta bir tanesi en soldaki <gülüyor> işareti. Evet dilini terbiyesizce böyle dilini evet. çıkartmış. Yani bunlara kusura bakmayın gaz sıkılmazsa kime gaz sıkılacak? Evet. <gülüyor> e, gaz Gazın ben... rengi de yeşil. Öyle mi? <gülüyor> sarı da olabilir diyor. Yeşil, sarı. Kırmızı. Neyse e, bir, e, bu karikatürün altına bir okuyucusu, bir izleyicisi yorumda bulunmuş. Buna zehirleme demeyelim demiş. Kimyasal savaştır bu demiş. E, bir İran'da yine. Evet. Evet bu hafta sınıf ve öğrenci karikatürleri çoğunluktaydı. Son olarak İngiltere'den ilginç bir haber ve bir karikatürü anlatmak istiyorum. Bari haftaya biraz daha neşeli bir e, giriş yapalım diye e, bunu seçtim. Le Monde gazetesinde yer aldı e, bu karikatür geçen hafta. Yani konu önemli bayağı. Çizeli de Kap, How Me Cap De Villa, e, e, karikatüristi. Kapın karikatüründe yasa dışı satış yapan tipik bir sokak kara borsacısını görüyoruz. Kendisine çok bol gelen ceketinin iki kanadını açmış bilinen manzara. Sokakta bir köşede yakaladığı, sıkıştırdığı küçük bir kız çocuğuna ceketinin iç ceplerinde duran yasaklı malları pazarlamaya çalışıyor. Pıst diyor çocuğa. Orijinal Ro Roald Dahl ba baskıları çok yasak. <gülüyor> <gülüyor> Karabasacın cebinde Roald Dahl'ın e, çeşitli eserlerini görebiliyoruz. Şimdiki nesli bilmiyorum ama bundan her çekilen e, Dahl'ın hakikaten çocuk kitaplarıyla büyüdüler. E, ben pek okumadım ama sadece şeyi bilirim Charlie'nin Çikolata Fabrikası e, filmini e, evet. bilirim. İki kere çevrilmiş bu film ve e, romanı da e, pek çok dile çevrilmiş. Fakat bu kitap daha önce de ürçülük suçlamasıyla e, tartışılmıştı. Minik unpalunpalar ürçi e, bulunmuştu falan. E, Rol Ro dahin kitaplarının 2020 yılından beri sansürlendiği ve hassasiyetler gözetilerek değiştirildiği ortaya çıkmış. Ve genel aynı yayın üzenli, tarafından değil mi? Evet işte? evet evet. Fakat yayın bir şunu diyor sansürsüz versiyonlarını da yakında basacağız diyor. İsteyen Hayır. okurlar sansürsüz versiyonları <gülüyor> satın alsınlar. Harika evet. Ben e, ortaokuldayken e, şeyin küçük prensin sansürlendiğini biliyorum burada. E, Yapamam, sansürlü versiyonları okuyordum. Öyle, öyle şey e, olur mu canım? <gülüyor> öyleydi ama. E, yani bu yeni basınlardan işte çirkin şişman gibi bir takım kelimeler falan çıkartılmış. Ee, yani zamana uyum sağlanmış falan. Pen yazarlar sendikası ise e, buna tepki göstermiş. Yani kitapların yeniden yazılma gayreti farklı değerleri ve hassasiyetleri paylaşan insanların elinde çok daha kötü sonuçlara sebep olabilir demiş. Ee, ki yani bence de pek haksız değil. Bilmiyorum. <gülüyor> yani ben, ben şimdi bunları okuduktan sonra çizdiğim bazı karikatürün ileride ne derini zararlı bulunacaklarını falan düşünmeye başladım hesap etmeden Çizdi. mi yapıyordun o kaygatımla? Yani ne bileyim insan çok böyle öngöremiyor tabii hesapları. Şimdiden evet. özür dileyeyim bari. <gülüyor> evet <gülüyor> peşin özür. Vallahi seçelim süreyi de bitirdik. Lütfen hangisini seçiyoruz? Çok zor. <gülüyor> Ya işte böyle. Ee, şey. Peki. Chainsaw Massacre. Elektrikli testere cinayeti. Eyvah. Şimdi oturup film seyredeceğim galiba. <gülüyor> Çaresiz artık. Ama bir şartla. Beraber Ancak... mi seyredeceğiz? Evet. Lütfen. <gülüyor> Birbirimizin gözlerini yumarız. Kapatırız. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Peki seçtik olsun. Oldu. Meral Akşener ve elindeki elektrikli testereyle gülüyor. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Ve size de hayırlı haftalar temel ediyorum. Çok teşekkürler. Ediyorum. Güzel Görüşmek Yafetler. üzere. Hoşçakalın.